22. sözün 2. makamı mukaddime. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Halikukum Şeyin Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şey üzerinde hakkıyla görüp gözeticidir. Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu ona aittir. Fe Subhanellezi bi yedi melekutü kulli şey'in ve ileyhi turc'un. Her türlü kusurdan münezzehtir. O ki her şeyin hüküm ve tasavvuf elindedir. Siz de ona döndürüleceksiniz Wa inni semilla indana kaza inuhu ve maalune zilhu illa di kadirin maalun. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. Her şeyi biz belirli bir miktar ile indiririz Ma min dabbetin illahu aqidun binasiyetiha. Inna Rabbi ara sraat Hiçbir cam yoktur ki Allah onu anından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın. Şüphesiz ki benim Rabbim hak ve adalet üzeredir. Erkan-ı İmaniye'nin kutbu azamı olan i̇man Billah'a dair Katret Risalesi'nde şu mevcudatın her birisi 55 Lisan'la Cenab-ı Hakk'ın vücudu vücuduna ve vaktaniyetine delalet ve şehadetlerini icmalen beyan etmişiz. Hem nokta risalesinde Cenab-ı Hakk'ın delaili vücud ve vaktaniyetinden her birisi bin bürhan kuvvetinde dört bürhan ve zikretmişiz. Hem on iki kadar arabi risalelerinde Cenab-ı Hakk'ın vücudu vücudunu ve vahdaniyetini gösteren yüzler kat'i bürhanları zikrettiğimizden. Şimdi onlara ihtifan derin tepkikata girişmeyeceğiz. Yalnız şu yirmi ikinci sözde Risalet-i Nur'da icmalen yazdığım on iki lemayı imanı billah güneşinden göstermeye çalışacağız. Birinci lema. Tevhid iki kısımdır. Mesela nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zatın mütenevi malları gelse iki çeşitle onun malı olduğu bilinir. Bir icmali, amiyanedir ki bu kadar azın mal ondan başka kimsenin haddi değil ki sahip olabilsin. Fakat böyle ami bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. İkinci çeşit odur ki her denk üzerinde yazıyı okur... Her bir top üstünde turray tanır. Her bir ilan üstünde mührünü bilir bir surette. Her şey o zatındır der. İşte şu halde her bir şey o zatı gösterir. Aynen öyle de tevhid dahi iki çeşittir. Biri tevhid-i âmi ve zahiridir ki Cenab-ı Hak birdir, şeriki, naziri yoktur. Bu kainat O'nundur. İkincisi tevhid-i hakikidir ki her şey üstünde sikke kudretini ve hatem-i rububiyetini ve nakş kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açıp onun birliğine ve her şey onun destek kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir vecihle, hiçbir şeriki ve mu'ini olmadığına, şuhuda yakın bir yakimle tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzur daimi elde etmektir. Biz dahi şu sözde o halis ve ali tevhid-i hakiki gösterecek şuaları zikredeceğiz. Birinci nükle içinde bir ihtar. Ey esbatperest gafil, espat bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudret-i samedaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. sultan ezeliğinin memurları saltanat rububiyetin icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellallarıdırlar ve o rububiyetin temaşager nazırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar içindir. Ta umuru hasise ile kudretin mübaşereti görünmesin. Acz, âlut, fakir, bilşe olan insani bir sultan gibi, acz ve ihtiyaç için memurları şerik ittifaz etmiş değildir. Demek esbab vaaz edilmiş, ta aklın nazar zahirisine karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin. Zira aynanın iki veçi gibi, her şeyin bir mülkiyeti var ki aynanın münevven yüzüne benzer. Muhtelif renklere ve halata medar olabilir. Biri melekuttur ki aynanın parlak yüzüne benzer. Mürk ve zahir biçimde, kudret samadaniyenin issetine ve kemaline münati halat vardır. Esbab o halata hem merci hem medar olmak için varz edilmişler. Fakat melekutiyet ve hakikat canibinde her şey şeffaftır, güzeldir. Kudretin bizzat mübaşeretine münasiptir. İzzetine münafi değildir. Onun için esbab sırf zahiridir. Melekutiyette ve hakikatte tesir yoktur. Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki... ...haksız şekvaları ve batıl itirazları adil mutlaka tevcih etmemek için... ...o şekvalara, o itirazlara hedef olacak esbab daha edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor... Bu sırra bir misal-i latif suretinde bir temsil manevi rivayet ediliyor ki, Hz. Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki, Kapsı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden kesecekler Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki, seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip senden küsmesinler. İşte vakt. ''Nasıl hastalıklar perdedir, ecelde tevehüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakikat olarak olan güzellik, Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine mütealliktir.'' Öyle de, Hazreti Azrail dahi bir perdedir, kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret ilahiyeye bir perdedir.'' Evet, İzzet ve azamet ister ki... Esvab, perdedar ve destek kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki... Esvab ellerini çeksinler... Teessîr-i Hakîkî'den. İkinci lem'a... Bak şu kaynak bostanına... Şu zeminin bağına... Şu semanın yıldızlarla yıldızlanmış... Güzel yüzüne dikkat et... Göreceksin ki... Bir Sami Zülcelal'in... Bir Fatır Zülcemal'in... O serilmiş ve serpilmiş... Masluattan her bir maslu üstünde... Halık-ı mahsus bir sikkesi ve her bir mahluku üstünde sani-i has bir hatemi ve kalem-i kudretin girer menşuru olan sahayifi leyl ve nahar, yaz ve baharda yazılan tabakat-ı mevcudat üstünde taklit kabul etmez bir turra harrası vardır. Şimdi o sikkelerden, o hatemlerden, o turralardan numune olarak birkaçını zikredeceğiz mesela hesapsız sikkelerinden hayat üzerinde koyduğu çok sikkelerinden şu sikkeye bak ki, bir şeyden her şey yapar, hem her şeyden bir tek şey yapar. Çünkü nutre suyundan ve hem içilen basit bir sudan hesapsız ağza ve cihazat-ı yapar. İşte bir şeyi her şey yapmak elbette bir kadir mutlakın işidir. Hem yenilen hassiz taamlardan o taam hayvani olsun, nebati olsun, o müteaddit maddeleri has bir cisme kemal-i intizamla çeviren ve ondan mahsus bir cilt nesceden ve ondan basit cihazları yapan elbette bir kadiri şeydir ve alim-i mutlaktır. Evet, Halık-ı Memnit ve Hayat şu dersgah dünyada hikmetiyle hayatı öyle bir kanunu emriye-i muciz ile idare ediyor ki o kanunu tatbik ve icra etmek bütün kainatı kabze-i tasarrufunda tutan bir zata mahsustur. İşte eğer aklın sönmemişse, kalbin kör olmamışsa anlarsın ki bir şeyi kemal-i ve intizamla her şey yapan ve her şeyi kemal-i mizan ve intizamla sanatkarana bir tek şey yapan her şeyin insani nehaz ve halik-i küllüşeğe mahsus bir sikkedir. Mesela görsen harika peşe bir zat, bir dirhem pamuktan yüz tok, ve ipek veya patiska gibi mütenerdi sair kumaşları o tek dirhem pamuktan nesketmekle beraber... Helva, baklava gibi çok da dahi ondan yapıyor. Sonra görsen ki o zat demiri ve taşı, balı ve yağı, suyu ve toprağı avucunu alır. Bir güzel altın yapar. Elbette tatiyyen hükmedeceksin ki o zat öyle kendine has bir sanata maliktir. Bütün anasır arziye onun emrine musakhar ve bütün mamalid-i turabiye onun hükmüne bakar. Evet, hayattaki tecelli kudret ve hikmet... Bu misalden bin derece daha acıktır. İşte hayat üstündeki çok sikkelerden bir, bir tek sikkedir. Üçüncü lema. Bak şu kainat seviyelerde, şu mevcudat seviyelerde, cevelaneden zihayatlara göreceksin ki, bütün zihayatlardan her bir zihayat üstünde hayy kayyumun koyduğu çok hatemleri vardır. O hatemlerden bir hateme şudur ki, o zihayat. Mesela şu insan, adeta kainatın bir misali musakarı şeceri hılkatın bir semeresi ve şu alemin bir çekirdeği gibi ki envar alemin ekser numunelerini camidir. Güya o zihayat bütün kainattan gayet hassas mizanlarla süzülmüş bir katredir. Demek şu zihayatı halk etmek ve ona Rab olmak bütün kainatı kabze tasarrufunda tutmak lazım gelir. İşte eğer aklın elhamda boğulmamışsa anlatsın ki bir kelimeyi kudreti Mesela bal arısını ekser eşyaya bir nevi küçük bir yapmak ve bir sayfada mesela insanda şu kitabı kainatın ekser meselelerini yazmak hem bir noktada mesela küçük incir çekirdeğinde koca incir ağacının programını dergetmek ve bir hafta mesela kalbi beşerde şu alel kebirir safahatında tecelli ve ihata eden bütün esmanın asarını göstermek ve bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i hafızay insaniyede bir kütüphane kadar yazı yazdırmak ve bütün hadisat-ı kevniyenin mufassal fiil listesini o kuvvecikte derece elbette ve elbette Halik-i şeye has ve bu kainatın Rabbi Celaline muhsus bir hatemdir. İşte zihayat üstünde olan pek çok hatemi Rabbani'den bir tek hatem böyle nurunu gösterse ...ve onun ayatını şöyle okuttursa... ...acaba... ...birden bütün o hatimlere bakabilsen... ...görebilsen... ...her türlü kusurdan... ...münezzehtir o zat ki... şiddet zuhurundan gizlenmiştir. Subhane min ihtefâ... ...şiddet-i zuhurihî... ...her türlü kusurdan... ...münezzehtir o zat ki... şiddet zuhurundan gizlenmiştir... ...demeyecek misin? Dördüncü lema... ...bak şu semavatın denizinde güzel. Ve şu zeminin yüzünde serpilen rengarenk mevcudata ve çeşit çeşit masluata dikkat et. Göreceksin ki her biri üstünde şemse ezelinin taklit edilmez turraları vardır. Nasıl hayatta sikkeleri, zihayatta hatemleri görünüyor. Ve bir ikisini gördük, İhya üstünde dahi öyle turraları vardır. Temsil, derin manaları tehme yakınlaştırdığından bir temsille şu hakikati göstereceğiz. Mesela güneş seyyarelerden tut, ta katrelere kadar, ta camın küçük parçalarına kadar ve karın parlak zerreciklerine kadar, şu güneşin misaliyesinden ve in'ikasından bir turrası, güneşe mahsus bir eseri nuranisi görünüyor. Şayet o hassiz şeylerde görünen güneşçiklerini, güneşin cilve in'ikası ve tecelli aksi olduğunu kabul etmezsen, o vakit her bir katrede ve ziyaya maruz her bir cam parçasında, ve ışığa her şeffaf bir zerrecikte tabi'i hakiki bir güneşin vücudunu bil asale kabul etmek gibi gayet derecede bir divanilikle, nihayetsiz bir belahete rismetliğin lazım gelir. Öyle de, şems-i ezelinin tecelliyat-ı nuraniyesinden ihya, yani hayat vermek cihetinde, her bir zihayat üstünde öyle bir torrası vardır ki, faraza bütün espat toplansa ve birer fail-i muhtar kesilseler, yine otururayı taklif edemezler. Zira her biri birer muciye kudret olan zihayatlar, her biri o şems ezeliğinin ezelinin şuaların hükmünde olan esmasının nokta-i suretindedir. Eğer zihayat üstünde görünen o nakş-ı bir sanatı, o nazm-ı garibi hikmeti ve o tecelli-i sırf-ı ehadiyeti zat-ı e verilmediği vakit, her bir zihayatta, hatta bir sinekte, bir çiçekte, nihayetsiz bir kudret fatıra içinde saklandığını ve her şey muhit bir ilim bulunduğunu ve kainatı idare edecek bir irade-i mutlaka onda mevcut olduğunu belki vacib vücuda mahsus, baki sıfatları dahi onların içinde bulunduğunu kabul etmek, adeta o çiçeğin o sineğin her bir zerdesine bir uluhiyet vermek gibi dalaletin en eblehçesine, kurafatın en ahmakçasına bir derekesine düşmek lazım gelir. Zira o şeyin zerrelerine hususan tohum olsalar öyle bir vaziyet verilmiş ki o zerre ciddi olduğu zihayata bakar. Onun nizamına göre vaziyet alır. Belki o zihayatın bütün nev'ine bakar gibi o nev'in devamına yarayacak her yerde zer etmek ve nev'inin bayrağını dikmek için kanatçıklarla kanatlanmak gibi bir teşhiyet alır. Belki o zihayat alakadar ve muhtaç olduğu bütün mevcudata karşı muamelatını ve münasebat-ı devam ettirecek bir vaziyet tutuyor. İşte eğer o bir Kadir-i Mutlak'ın memuru olmazsa ve nisbeti o Kadir-i Mutlak'tan kesilse, o vakit o her şeyi görür bir göz, her şeye muhit bir şuur vermek lazımdır. Elhasıl nasıl şu katrelerde ve camın zerreciklerinde olan güneşlikler ve çeşit çeşit renkler, Güneşin cilvi aksine ve in'ikasının tecellisine verilmezse, bir tek güneşe mukabil nihayetsiz güneşleri kabul etmek lazım gelir. Muhal ender, muhal bir kuraferi kabul etmek iktiza eder. Aynen bunun gibi. Eğer her şey kadir mutlaka verilmezse, bir tek Allah'a mukabil nihayetsiz, belki zerrat-ı kainat ad edince, ilahları kabul etmek gibi... Yüz derece muhan içindeki bir muhali mevcut kabul etmek gibi bir divanilik hezeyanına düşmek lazım gelir. En hasıl, her bir zerreden üç pencere şemsi ezeliğinin nur-u ve vücudu vücuduna açılır. Birinci pencere, her bir zerde, bir nefer gibi askeri dairelerinin her birinde, yani takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda... Her birisinde bir nispeti, o nispete göre bir vazifesi ve o vazifeye göre nizamı dairesinde bir hareketi olduğu gibi. Hem mesela senin göz bebeğindeki o canik zerrecik dahi, senin gözünde, başında, vücudunda ve kuvve-i müvellide, kuvve-i cazibe, kuvve-i dafia, kuvve-i gibi deveran deme. Ve his ve harekete hizmet eden evride ve şerayin, vesair asaplarda hem senin nevinde ilahir birer nisbeti, birer vazifesi bulunduğunu, bilbedahe bir kadir-i ezelinin eseri sunu ve memuru muvazzafı ve tahta tedbirinde olduğunu kör olmayan göze gösterir. İkinci pencere, havadaki her bir zerde, her bir çiçeği, her bir meyveyi ziyaret edebilir. Hem her çiçeğe, her meyveye girer işleyebilir. Eğer her şeyi görür ve bilir bir kadir mutlakın memuru musakları olmasa, o serseri zerre, bütün meyvelerin çiçeklerin cihazatını ve yapılmasını ve ayrı ayrı sanatlarını ve onlara giydirilen suretlerin terziliğini ve hıyatatı kamile muhita -i sanatını bilmek lazım gelir. İşte şu zerre, bir güneş gibi bir nuru tevhidin şu anı gösteriyor. Ziyayı havaya, mayı turaba kıyas et. Zaten eşyanın asıl menşeleri şu dört maddedir. Yeni hikmetle Müvellid-ül ma, müvellid humuza karbon azottur ki bu anasır evvelki unsurların eczalarıdır. Üçüncü pencere. Zerrelerden mürekke bir parça toprak. Her bir çiçekli ve meyveli nebatatın neşu namasına menşe olabilir bir kaseyi o zerreciklerden doldursan. Bütün dünyadaki her nevi çiçek ve meyveli nebatatın tohumcukları ki o tohumcuklar hayvanatın nutfeleri gibi ayrı ayrı şeyler değil. Nutfeler bir su olduğu gibi, o tohumlar da karbon, azot, müvellidülma, müvellidülhumu zaden mürekkep, mahiyetçe birbirinin misli, keyfiyetçe birbirinden ayrı, yalnız kader karemiyle sırf manevi olarak aslının programı tevdi edilmiş. İşte o tohumları nöbetle, o kaseye koysak, her biri harika cihazatıyla, eşkal ve vaziyetiyle zuhur edeceğini vuku bulmuş gibi inanırsın.'' Eğer o zerreler, her bir şeyin her bir hal ve vaziyetini bilen ve her şeye ona layık vücudu ve vücudun levazımatını vermeye kadir ve kudretine nispeten her şey kemal-i suhuletle musahhar olan bir zatın memuru ve emirver bir vazifedarı olmazlarsa, o toprağın her bir zerresinde ya bütün çiçekli ve meyvedanların adedince manevi fabrikalar ve matbaalar, içinde bulunması lazım gelir ki o cihazatları ve eşkelleri birbirinden uzak ve birbirinden ayrı mevcudata ı muhtelifeye menşe olabilsin. Veya bütün o mevcudata muhit bir ilim ve bütün onların teşkilatına muhtedir olacak bir kudret vermek lazımdır. Ta bütün onların teşkilatına meda olsun. Demek Cenab-ı Hak'tan hüsvet kesilse toprağın zerratı adedince ilahlar kabul edilmesi lazım gelir. Bu ise bin defa muhal içinde muhal bir hurafedir. Fakat memur oldukları vakit çok kolaydır. Nasıl bir sultan-ı azimin bir adi neferi, o padişahın namıyla ve onun kuvvetiyle bir memleketi hicret ettirebilir, iki denizi birleştirebilir, bir şahı esir edebilir, öyle de ezel ve ebes sultanının emriyle bir sinek bir memrudu yere serer, bir karınca bir firavunun sarayını harap eder, yere atar. Bir incir çekirdeği, bir incir ağacını yüklenir. Hem her bir de vücub ve vahdet-i saniye iki şahidi sadık daha var. Birisi, her bir zerre az mutlakıyla beraber pek büyük ve pek mükenevdi vazifeleri kaldırıyor. Ve cumudiyeti ile beraber bir suuru küllü gösteren incizamperverane, nizam-ı umumiye tevfik hareket eder. Demek her bir zerde lisan-ı kadir-i mutlakın vücudu vücuduna ve nizam-ı alemi gözetmesiyle vahdetine şehadet eder. Kema, enneki kulli derretin şahideyn alâ ennehu vâcibun vâhid kezâlik fi kulli haydun lehu âyetan alâ ennehu ahadun samet. Her bir zerde de onun vâcib-ül vücud ve vâhid olduğuna iki şahit bulunduğu gibi... Her bir zihayatta da onun ahad ve samet olduğuna dair iki ayet vardır. Evet, her bir zihayatta biri ahadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor. Zira bir zihayat ekser kainatta cilveleri görünen esmayı birden kendi aynasında gösteriyor. Adeta bir nokta-ı mihrakiye hükmünde hayy Kayyum'un tecelli-i azamını gösteriyor. İşte... Ahaliyeti zatiyeyi muhni perdesi altında bir nevi bölgesini gösterdiğinden bir sikkeyi Ahadiyet taşıyor. Hem o zihaiyat, kainatın bir misalları ve ceceriyi halkatın bir meyvesi ümünde olduğu için kainat kadar ihtiyacatını birden kolaylıkla küçücük dairesi hayatına yetiştirmek samediyet tutrasını gösteriyor. Yani o hal gösteriyor ki, onun öyle bir Rabbi var ki, ona her şeye bedel bir teveccühü var. Ve bütün eşyanın yerini tutar bir nazarı var. Bütün eşya onun bir teveccühünün yerini tutamaz. Neam, yekvi'li küllü şey'in an küllü şey, ve la yekvi anhu şey, ve nev li şey'in muahid. Hem o hal gösteriyor ki, onun o Rabbi hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi, Hazinesinden hiçbir şey eksilmez ve kudretine de hiçbir şey ağır gelmez. İşte samediyetin gölgesini gösteren bir nevi turrası. Demek her bir zihayatta bir sikkey ahadiyet, bir turlay samediyet vardır. Evet her bir zihayat hayat lisanıyla ''Kul Allah hak, Allah samet'' de ki o Allah birdir, o Allah'tır, samettir. Her şey ona muhtaç olduğu halde o hiçbir şeye muhtaç değildir. Okuyor. Bu iki başka birkaç pencereyi mühimme de var. Başka bir yerde tafsir edildiği için burada ihtisar edildi. Madem şu kainatın her bir zerresi, böyle üç pencereyi ve iki deliği ve hayat dahi iki kapıyı birden vaci bir vücudun muhtaniyetini açıyor. Zerreden ta şemse kadar tabakat mevcudat, Zat-ı Zülcelal'in en var marifetini ne suretle neşrettiğini kıyas edebilirsin. İşte marifetullah da terakkiyat-ı maneviyenin derecatını ve huzurun meratibini bundan anla ve kıyas et. Beşinci lem'a. Nasıl ki bir kitap eğer yazma ve mektup olsa onun yazmasına bir kalem kafidir. Eğer basma ve matbu olsa o kitabın hurufatı adedince kalemler yani demir harfler lazımdır. Ta o kitap tam edilip vücut bulsun. Eğer o kitabın bazı harflerinde gayet ince bir hatla o kitabın ekseri yazılmışsa Sure-i Ras'in laf ziyasında yazıldığı gibi o vakit bütün o demir harflerin küçücükleri o tek harfe lazım ta tap edilsin. Aynen öyle de şu kitabı kainatı kalemi Kudret-i Samadaniye'nin yazması ve Zat-ı Ahadiyet'in mektubu desen vücut derecesinde bir suhulet ve lüzum derecesinde bir makuliyet yoluna gidersin. Eğer tabiata ve esnaba isna etsen, imtina derecesinde suvetli ve muhal derecesinde müşkilatlı ve hiçbir vehim kabul etmeyen hırafatlı şöyle bir yola gidersin ki, tabiat için her bir cüz toprakta, her bir kapre suda, her bir parça havada milyar, milyarlarca madeni makbalar ve manevi fabrikalar bulunması lazımdır. Tabiat için her bir cüz toprakta, her bir katre suda, her bir parça havada milyarlarca madeni matbaalar, rahatsız manevi fabrikalar bulunması lazım. Ta ki hesapsız şişekli meyveli masnuatın teşekkülatına mazhar olabilsin. Yahut her şeye muhit bir ilim, her şeye muktedir bir kuvvet onlarda kabul etmek lazım gelir. Ta şu masluata hakiki mazhar olabilsin. Çünkü toprağın ve suyun ve havanın her bir cüz'ü ekser nebatata menşe olabilir. Halbuki her bir nebat meyveli olsa, çiçekli olsa, teşekkülatı o kadar muntazamdır, o kadar mevzundur, o kadar birbirinden mümtazdır, o kadar geççe birbirinden ayrıdır ki her birisine, yalnız ona mahsus birer ayrı manevi fabrika veya ayrı birer matbaa lazımdır. Demek tabiat misdarlıktan masdarlığa çıksa, her bir şeyde bütün şeylerin makinalarını bulundurmaya mecburdur. İşte bu tabiat perestlik fikrinin esası. Öyle bir hurafattır ki kurafeciler dahi ondan utanıyorlar. Kendini akil zanneden ehli i nasıl nihayetsiz, hezeyanlı bir akılsızlık iltizam ettiklerini gör, ibret al. En hasıl. Nasıl bir kitabın her bir harfi, kendi hepsini bir harf kadar gösterip ve kendi vücuduna tek bir suretle delalet ediyor. Ve kendi katibini on kelime ile tarif eder ve çok cihetlerle gösterir. Mesela... Benim katibimin hiç bir hattı var. Kalemi kırmızıdır, şöyledir, böyledir der. Aynen öyle de. Şu kitabı kebir alemin her bir harfi. Kendine cirmi kadar delalet eder. Ve kendi sureti kadar gösterir. Fata nakkaş ezeliğinin esmasını bir kaside kadar tarif eder. Ve keyfiyetleri adedince işaret parmaklarıyla o esmayı gösterir. Müsemmasına şahit eder. Demek hem kendini... Hem bütün kainatı inkar eden safsatacı gibi bir ahmak yine Sahîz-i Celal'in inkarına gitmemek gerektir. Altın lemma. Halık-ı Celal'in nasıl ki mahlukatının her bir ferdinin başında ve masluatının her bir cüzünün cephesinde ehadiyetinin sikesini koymuştur. Nasıl ki geçmiş demâ'larda bir kısmını gördüm öyle de her bir nevin üstünde çok sikkey-i ahadiyet her bir kül üstünde müteaddit hatem-i Ta mecmu alem üstünde mütenevzi turra-i vahdet. Gayet parlak bir surette koymuştur. İşte pek çok sikkelerden ve hatemlerden ve turralardan satığı sayfasında bahar mevsiminde vaz edilen bir sikke bir hatemi göstereceğiz. Şöyle ki Nakbaş yazeli, zeminin yüzünde yaz-bahar zamanında en az 300 bin nebatat ...ve hayvanatın envaını, nihayetsiz ihtilat... ...karışıklık içinde nihayet derecede imtiyaz ve teşhis ...ve gayet derecede intizam ve tefrik ile haşir ve neşretmesi... ...bahar gibi zahir ve bahir, parlak bir sipke-i Evet, bahar mevsiminde ölmüş arzın ihyatı içinde... ...üç bin haşrin numunelerini kemali intizamla icat etmek... ...ve arzın sayfasında... Birbiri içinde 300 bin muhtelif enva'ın eferadını ketahsız ve sehilsiz, galatsız, noksansız, gayet mevzun, manzun, gayet muntazam ve mükemmel bir surette yazmak. Elbette nihayetsiz bir kudrete ve muhit bir ilme ve kainatı idare edecek bir iradeye malik bir zat-ı zülcelalin, bir kadir-i zülkemalin ve bir hakim-i zülcemalin sikke-i olduğunu zerre miktar şuuru bulunanın dert etmesi lazım gelir.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 300 bin haşin numunelerini birkaç gün zarfında yapan, gösteren kudreti i fatıraya. Elbette insanın haşri ona göre kolay gelir. Mesela gelincik dağını ve subhan dağını bir işaretle kaldıran bir zat-ı muciz numaya, şu dereden yolumuzu kapayan şu koca taşı kaldırabilir misin denilir mi? Öyle de gök ve dağ ve yeri altı günde icat eden ve onları vakit ve vakit doldurup boşaltan bir kadiri hakime, bir kerim-i rahime, ebed tarafında ihzar edilip serilmiş, kendi ziyafetine gidecek yolumuzu seddeden şu toprak tabakasını üstümüzden kaldırabilir misin? Yeri düzeltip bizi ondan geçirebilir misin? İstibat suretinde söylenir mi? Şu zeminin yüzünde, yaz zamanında bir sikke-i tevhiri gördün. Şimdi bak, gayet masirane ve hakimane, zeminin yüzündeki şu tasarrufat-ı azime-i bahariye üstünde bir hatem-ı gayet aşikare görünüyor. Çünkü şu icat bir vüsat mutlaka içinde ve o vüsatle beraber bir sürat-ı mutlaka ve o süratle beraber bir sehavet mutlaka içinde görünen intizam-ı mutlak ve kemali husus-an'at ve mükemmeliyeti hılkat öyle bir hatemdir ki gayrimütenahi bir ilim ve nihayetsiz bir kudret sahibi ona sahip olabilir. Evet görüyoruz ki bütün yeryüzünde bir vüsat mutlaka içinde bir icat, bir tasarruf, bir faaliyet var. Hem o vüsat içinde bir sürat mutlaka ile işleniyor. Hem o sürat ve vüsat ile beraber teksiri efratta bir sehavet mutlaka görünüyor. Hem o sehavet ve vüsat ve sürat ile beraber bir suhulet mutlaka görünüyor. Hem o sehavet ve suhulet ve sürat ve vüsat ile beraber her bir nevide, her bir fertte görünen bir intizamı mutlak... ...ve gayet mümtaz bir hüsnü sanat... ...ve nihayet ihtilat içinde bir imtiyaz-ı ethem... ...ve gayet mevzuliyet içinde gayet kıymetli eserler... ...ve gayet geniş daire içinde tam bir muhafakat ...ve gayet suret içinde gayet sanatkârane bediaları icat etmek... ...bir anda, her yerde, bir tarzda, her fertte bir sanat-ı harika... ...bir faaliyet-i muciz göstermek... ...elbette ve elbette öyle bir zatın hatemidir ki... Hiçbir yerde olmadığı halde, her yerde hazır, nazırdır. Hiçbir şey ondan gizlenmediği gibi, hiçbir şey ona ağır gelmez. Zerrelerle yıldızlar, onun kudretine nispeten müsafidirler. Mesela, o Rahim-i Zülcemal'in, Kerem'inden, mucizatının salkımlarından bir tanecik hükmünde gördüğüm, iki parmak kalınlığında bir üzüm asmasına asılmış olan salkımları saydım. 155 çıktı. Bir salkımın tanesini saydım, 120 kadar oldu. Düşündüm dedim, eğer bu asma çubuğu ballı su musluğu olsa, daim su verse, şu hararete karşı o yüzen rahmetin şurup bulumbacıklarını emziren salkımlara ancak kifayet edecek. Halbuki bazen az bir rutubet ancak eline geçer. İşte bu işi yapan her şeye kadir olmak lazım gelir. سُبْحَانَ مَنْ تَحَيَّرَكِ Ukul. İşlerinde akılları hayrette bırakan o zat her türlü kusurdan nihayet derecede münezzehtir. Yedinci lema. Bak nasıl sahibi az arz üstünde. Zatı ahad Samed'in hatemlerini az dikkatle görebilirsin. Başını kaldır, gözünü aç. Şu kainat kitabı kebirine bir bak. Göreceksin ki o kainatın heyet mecmuası üstünde büyüklüğü nisbetinde bir vuzurla hatem vakit Vahdet okunuyor. Çünkü şu mevcudat bir fabrikanın, bir kasrın, bir muntazam şehrin eczaları ve efratları gibi bel bele verip, birbirine karşı muavulet elini uzatıp, birbirinin suali hacetine lebeyk baş üstüne derler. El ele verip bir intizamla çalışırlar. Baş başa verip, zevil hayata hizmet ederler. Omuz omuza verip, bir gayeye müteveccihen bir müdebbir hakime itaat ederler. Evet, güneş ve aydan, gece ve gündüzden, kış ve yazdan tut, tanebatatın muhtaç ve aç hayvanların imdadına gelmelerinde ve hayvanların zayıf, şerif insanların imdadına koşmalarında hatta mevad ve gıdaiyenin natif, naif yavruların ve meyvelerin imdadına uçmalarında ta zerratı taamiyenin hüceyratı beden imdadına geçmelerinde cari olan bir düstur-ü taavunla hareketleri bütün bütün kör olmayana gösteriyorlar ki gayet terim bir tek mürebbinin kuvvetiyle, gayet hakim bir tek birin emriyle hareket ediyorlar. İşte şu kainat içinde cari olan bu tesanüt, bu taavun, bu tecavüp, bu teanû, bu musahhariyet, bu intizam bir tek müdebbirin tertibiyle idare edildiklerine ve bir tek mürebbinin tedbiriyle sevk edildiklerine katiyen şehadet etmekle beraber şu bilbedahe sanat-ı eşyada görünen Hikmet-i amme, içindeki inayet-i tamme ve o inayet içinde parlayan rahmet-i ve o rahmet üstünde serilen varıska muhtaç her bir zihayata, onun hacetine layık bir tarzda iâşe etmek için serpilen erzat ve iaşi umumi öyle parlak bir hatem-i tevhiddir ki bütün bütün aklı sönmeyen anlar ve bütün bütün kör olmayan görür. Evet kast ve şuur ve iradeyi gösteren bir perde hikmet, umum kainatı kaplamış. Ve o perde hikmet üstünde lütuf ve tezzin ve tahsin ve ihsanı gösteren bir perde inayet serilmiştir. Ve o müzeyyen perde inayet üstünde kendini sevdirmek ve tanıttırmak, inam ve ikram etmekle mağlığını gösteren bir huley rahmet kainatı içine almıştır. Ve o münevver perde-i rahmeti amme üstüne serilen ve terahvumu ve ihsan ve ikramı ve kemal-i şefkat ve hizm-i terbiyeyi ve lütfu rububiyeti gösteren bir sofraya erzak-ı umumiye dizilmiştir. Evet, şu mevcudat. Zerrelerden güneşlere kadar fertler olsun, nebiler olsun, küçük olsun, büyük olsun, semerat ve gayatla ve faydalar ve maslahatlarla münakkaş bir kumaş-ı hikmetten muhteşem bir gömlek giydirilmiş. Ve o hikmet-i numa suret gömleği üstünde Lütuf ve ihsan çiçekleriyle müzeyyen bir hulle-i inayet, her şeyin kıvametine göre biçilmiş Ve o müzeyyen hulle-i inayet üzerine tahabbif ve ikram ve tahannün ve in'am lem ağlarıyla münevver rahmet nişanları takılmış. Ve o münevver ve murahsa nişanları ihsan etmekle beraber zeminin yüzünde bütün zevil hayatın taifelerine kâfi, bütün hacetlerine vâfi bir sofrayı rızk-ı umumi kurulmuştur. İşte şu iş, güneş gibi aşikare, nihayetsiz hakim, kerim, rahim, rezzak bir zat-ı işaret edip gösteriyor. Öyle mi? Her şey rızka muhtaç mıdır? Evet. Bir fert, rızka ve devam hayata muhtaç olduğu gibi görüyoruz ki, bütün mevcudat-ı alem, bahuslu olsa külli olsun, cüz'i olsun, kül olsun, cüz olsun, Vücudunda, bekasında, hayatında ve idameyi hayatta maddeten ve manen çok metalibi var. Çok levazımatı var. karatı ve ihtiyacatı öyle şeylere var ki en ednasına o şeyin eli yetişmediği, en küçük maklubuna o şeyin kuvveti kafi gelmediği bir halde görüyoruz ki bütün metalibi ve erzak maddiye ve maneviyesi min haystullah yahtasib ummadığı yerlerden kemal intizamla ve vakti i münasipte ve layık bir tarzda kemali i hikmet de ellerine veriliyor. İşte bu iftikar ve ihtiyacı mahlukat ve bu tarzda imdat ve iane-i kaybiyye acaba güneş gibi bir mürebbi hakim Celali zülcelali, bir müdebbiri rahim-i göstermiyor mu? 8. Lema Nasıl ki bir tarlada ekilen bir nevi tohum delalet eder ki o tarla her tohum sahibinin tahtı tasarrufunda olduğunu hem o tohumu dahi tanrı mü tasarrufunun tahtı tasarrufunda olduğunu gösterir. Öyle de şu anasır denilen mezraî masnuat, vahidiyet ve besafetle beraber külliyet ve ihataları ve şu mahlukat denilen semanatı rahmet ve murzuatı kudret ve kelamatı hikmet olan nebatat ve hayvanat Mümaselet ve müşahbetleriyle beraber çok yerlerde intişarı her tarafta bulunup tavattımları, tek bir saniy mukezelümanın tahtı tasarrufunda olduklarını öyle bir tarzda gösteriyor ki güya her bir çiçek, her bir semere, her bir hayvan o saniyen birer sikkesidir, birer khatemidir, birer turraşidir. Her nerede bulunsa lisan haliyle her birisi der ki ben kimin sikkesiyim, bu yer dahil onun masnûudur. Ben kimin khatemiyim? Bu mekan dahi onun mektubudur. Ben kimin türrasıyım? Bu vatanım dahi onun mensucudur. Demek en edna bir mahluka rububiyet, bütün anasını kabze-i tasarrufunda tutana mahsustur. Ve en basit bir hayvanı tedbir ve tedbir etmek. Bütün hayvanatı, nebatatı, masluatı, kabze-i rububiyetin terbiye edene has olduğunu kör olmayan görür. Evet her bir fert. Sair-i Efra'da ve misliyet lisanıyla der. Kim bütün nevime malik ise bana malik olabilir, yoksa yok. Her nevi, sair nevilerle beraber yeryüzünde intişarı lisanıyla der. Kim bütün sat arza malik ise bana malik olabilir, yoksa yok. Arz, sairse yarad ile bir güneşe irtibatı ve semavat ile tesadü lisanıyla der. Kim bütün kainata malik ise bana malik o olabilir, yoksa yok. Evet. Faraza zişiur bir elmaya biri dese, sen benim sen atımsın. O elma lisanı hal ile ona sus diyecek. Eğer bütün yeryüzünde bütün elmaların teşkiline muktedir olabilirsen, belki yeryüzünde müntesir bütün hem cinsimiz olan bütün meyvedarlara, belki sefinesiyle hazine rahmetten gelen bütün hedaya-i rahmaniyeye mutasarrıf olabilirsen, bana rububiyet davet. et, o elma böyle diyecek ve o ahman ağzına bir tokat vuracak. 9. lem'a, cüzde cüzide, külde küllide, külli alemde, hayatta zihayatta, ihyada olan sikkelerden, katemlerden, turralardan bazılarını işaret ettik. Şimdi mevilerde hesapsız sikkelerden bir sikkeye işaret edeceğiz. Evet, nasıl ki meyvedar bir ağacın hesapsız semerleri, bir terbiye vahide, bir kanun vahdette, bir tek merkezden idare edildiklerinden, Külfet ve meşakkat ve masraf o kadar suhulet payda eder ki... ...kesretle terbiye edilen tek bir semereye müsabi olurlar. Demek kesret ve taaddud merkez her semere için... ...temiyetçe, bütün ağaç kadar külfet ve masraf ve cihazat ister. Fark yalnız keyfiyetçedir. Nasıl ki bir tek nefere lazım teçhizat askeriyi yapmak için... ...orduya lazım bütün fabrikalar kadar fabrikalar lazımdır. Demek iş vahdetten kesrete geçse... Efrat ad edince, kemiyet külfet ziyadeleşir. İşte her nevide bir müsaade görünen suhureti i tevkalade. elbette vahdetten, tevahutten gelen bir yüz ve suhuletin eseridir. Elhasıl bir cinsin bütün envaı, bir nevin bütün efradı, azay-ı esasiyle muvafakat ve müsabehetleri nasıl ispat ederler ki tek bir saniyin masnularıdır. Çünkü vahdet-i kalem ve iddia-ı öyle ister. Öyle de bu meşrut suhulet-i mutlaka ve kürfetsizlik vücut derecesinde icap eder ki bir saniye vahidin esenleri olsun. Yoksa intina derecesine çıkan bir suibet o cinsi il-idama ve o nevi ademe götürecekti. Velhasıl Cenab-ı Hakk'a islah edilse bütün eşya bir tek şey gibi bir suhulet peydah eder. Eğer esbabı ısrar edilse her bir şey bütün eşya kadar suuvet teyda eder. Madem öyledir, kainatta şu görünen fevkalade ucuzluk ve şu göz önündeki hadsiz mevzuliyet Sikgeyva'daki güneş gibi gösterir. Eğer gayet mevzuliyetle elimize geçen şu meyveler vahid-i ahadın malı olmazsa bütün eşyayı verseydik bir tek marı yiyemezdik. 10. a. Tecelli cemaliyi gösteren hayat nasıl bir bürhanı ehadiyettir. Belki bir çeşit tecelli vahdettir. Tecelli celali izhar eden memat dahi bir bürhanı vahidiyettir. Mesela وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Nasıl ki güneşe karşı parlayan ve akan büyük bir ormanın tabarcıkları ve zemin yüzünün mütelemmi şeffaflığı güneşin aksini ve ışığını göstermek suretiyle güneşe şehadet ettikleri gibi o kataratın ...ve şeffafatın grubuyla, gitmeleriyle beraber... ...arkalarından yeni gelen Katarat taifelerine... ...ve şeffafat kabileleri üstünde... ...yine güneşin cilveri, haşmet ve devamı... ...ve ışığının tecellisi... ...ve noksansız istimrarı katiyen şehadet eder ki... ...sönüp yanan, değişip tazelenen... ...gelip parlayan misali güneşlikler... ...ve ışıklar ve nurlar... ...bir baki, daimi, ali... ...tecellisi, cevalsiz, bir tek güneşin cilveleridir... Demek o parlayan kataratlar zuhuruyla ve gelmeleriyle güneşin vücudunu gösterdikleri gibi gruplarıyla, zavalleriyle güneşin bekasını ve devamını ve birliğini gösteriyorlar. Aynen öyle de şu mevcudat seyyale vücutlarıyla ve hayatlarıyla vacibül vücudun vücut ve vücuduna ve ahadiyetine şehadet ettikleri gibi zavalleriyle ölümleriyle o vacibül vücudun ezeliyetine, sermediyetine ve ahadiyetine şehadet ederler. Evet gece gündüz, kış ve yaz, asırlar ve devirlerin değişmesiyle grup ve uful içinde teceddüt eden ve tazelenen masnuat-ı cemile, mevcudat-ı elbette bir âli ve sermedi ve daim-ı tecelli bir cemal sahibinin vücut ve beka ve vahdetini gösterdikleri gibi o masnuat, esbabı zahiriye-i beraber zeval bulup ölmeleri, o esbabın hiçliğini ve bir perde olduğunu gösteriyorlar şu hal kat'iyan ispat eder ki şu sanatlar şu nakışlar şu cilveler bütün esması kutsiye ve cemile olan bir zatı cemili i celal'in kazelenen sanatlarıdır, Tahavvul eden nakışlarıdır. Taharruk eden aynalarıdır. Bir biri arkasından gelen sikkeleridir. Hikmetle değişen khatimlerdir. En hasıl şu kitabı tebiri ki aynat. Nasıl ki vücut ve vahdete dair ayak i tevhidi bize ders veriyor öyle de o Zat-ı bütün evsat-ı ve cemaliye ve celaliyyesine de şahadet eder. Ve kusursuz ve noktasız kemal-i zatisini ispat ederler. Çünkü bedihidir ki bir eserde kemal o eserin menşe ve mebde olan fiilin kemaline delalet eder. Fiilin kemalı ise ismin kemaline ve ismin kemalı sıfatın kemaline ve sıfatın kemalı şe'n-i zatinin kemaline. Ve şehrin kemali o zat-ı zişi'unun kemaline ve zarureten ve bedaheten delalet eder. Mesela nasıl ki kusursuz bir tasrın mükemmel olan nükuş ve arkalarında bir usta efalinin mükemmeliyetini gösterir. Ve o efalin mükemmeliyeti o fail ustanın rütbelerini gösteren unvanları ve isimlerinin mükemmeliyetini gösterir. Ve o esma ve unvanlarının mükemmeliyeti o ustanın sanatına dair sıfatlarının mükemmeliyetini gösterir ve o sanat ve sıfatların mükemmeliyeti, o sanat sahibinin şuun zatiye denilen kabiliyet ve istidad-ı zatiyesinin mükemmeliyetini gösterir ve o şuun ve kabiliyet zatiyesinin mükemmeliyeti, o ustanın mahiyet zatiyesinin mükemmeliyetini gösterdiği msillı aynen öyle de. Şu kusursuz, fetholsuz, her en küçük bir kusur görüyor musun? Sırına mazhar olan şu asarı meşhude değil alem, şu mevcudatı muntazama-ı kainatta olan sanat ise, bir müşahede, bir müessiri zil iktidarın kemali efaline delalet eder. O kemal efal ise bilbedahe, o fa'i zülcelalin kemali esmasına delalet eder. O kemal ise bizzarure, o esmanın müsemna-i kemal sıfatına sıfatına delalet ve şehadet eder. O kemal sıfat ise bir yakin. o mevsuf-ı kemalin kemaline delalet ve şahadet eder. O kemal-i un ise bir hakk yakin o zi onun kemal zatına öyle delalet eder ki, bütün kainatta görünen bütün envah kemalat, onun kemaline nispeten sönük bir zilli zayıf suretinde ayat kemali ve rumuz-ı celali ve işarat-ı cemali olduğunu gösterir. Güneşler kuvvetinde on birinci lem'a. 19. sözde tarif edilen Kitab-ı Kebir'in ayet-i kübrası ve o Kur'an-ı Kebir'deki ismi azamı ve o şeceri kainatın çekirdeği ve en münevver meyvesi ve o saray-ı alemin güneşi ve alemi İslam'ın Bedir-i münevveri ve rububiyet ilahiyenin dellal saltanatı ve tılsım-ı kainatın keşafı zi olan Seyyidimiz Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam bütün enbiyayı sayesi altına alan risalet cenahı ve bütün anem-i İslami himayesine alan İslamiyet cenahlarıyla hakikatin tabakatında uçan ve bütün enbiya ve mürseliğini, bütün evliyan sıklığını ve bütün asliya ve muhakkikini arkasına alıp bütün kuvvetiyle bahtaniyeti gösterip, arş-ı ahadiyete yol açıp gösterdiği iman-ı ve ispat ettiği bahtaniyet ilahiyeye hiç verim ve şüphenin haddi var mı ki kapatabilsin ve perde olabilsin. Madem on dokuzuncu sözde ve on dokuzuncu mektupta o bürhan-ı katığın abul hayat-ı marifetinden on dört ve on dokuz işaret ile o zat-ı muciz numanın envay-ı mucizatıyla beraber icmalen bir derece tarif ve beyan etmişiz. Şurada şu işaretle iktifa edip o bahtaniyetin bürhan-ı katığını tezki eden ve sıkkına sahadet eden esasata işaret suretinde bir salavat-ı şerife ile hatmedeniz. اللهم صل على من دل على وجوب وجودك بوحدانيتك وشهد على جلالك وجمالك وكمالك الشاهد الصادق المصدر والبرهان الماتق المحقق سيد الأنبياء والمرسلين الحامل سر إجماعهم وتصديقهم الموجزات الإمام الأولي والصدقين الحاوري سر اتفاقهم وتحقيقهم وكراماتهم ظلم موجودات الباهرة والخوارق الظاهرة والدلائل القاتعة المحققة المصدقة له ظل قصال الغالية في ذاته والأخلاق العالية في وظيفته والسجاية الثانية في شريعته المكملة المنزهة عن الخلاف مهبة الوحي الرباني بإجماء المنزل والمنزل عليه سيار آلم الغيب والملكوت مشاهد الأرضاه damu sahibi bu melek e en muzecü kemalü kainat şahsan ve nev'an ve cinsan en mevsimat cecretil hilke sirajul hak ve burhanul hakika timsalur rahme misalul muhabbe fe şafetül kemainat delalul saltaneti rabbübige nurmizu bi'ul vigeti şahsiyetihi'l manaviyye ila ennehu nasbu aynatil alemi fi halqil Zülşeriatı'l-leti hiyye bir güz'atı desatiriha ve kuvvetiha tüşirü ila enneha nizam-ı nazim-i kevm ve vat-ı halık-ı l-kainat naam inna nazim nizam-i l-ekham-i din bihazen nizam ve mü'minin محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات ما دامت الأرض السماوات فإن ذلك الشاهد الصادق المصدق يشهد على رؤوس الأشجار مناديا ومؤلما لأجيال البشر خلف الأعصار والأقطار مذاقا ولفيا بجميع قوته وبغاية جديته. Ve bi nihayeti vesukihi, ve bi kuvveti ve bi kemali imanihi. Eşhedü en la illallah, vahdahu la şerikele. Allah'ım vücudu vücuduna ve vahdaniyetine delalet, ve celaline ve cemaline ve kemaline şahadet eden o zata rahmet etti. O bütün kainatın ve bütün enbiya ve evliyanın tasdikiyle, misaddat, şahidi sadık ve bütün ehli taktikin taktiki katıyla müeyyed, virhananatı bütün enbiya ve mürselinin icma ve tasdik ve mucizelerinin sırına mezhar olan efendisi, bütün evliya ve sıddıkının ittifak ve tahkikat ve kerametlerine havi olan imamı, hakkaniyeti hassiz tahkikatle teyit ve tasdik edilen mucizat-ı ve havârik-ı zahire ve delâri-i sahibi, zatında güzel hasletlerin en nihayet meratibini, vazifesinde ahlak-ı uluye-i münezzeh olan, şeriat-ı mükemmelesinde en yüksek seciyeleri cami Kur'an'ı indirenin, indirilen Kur'anı ve kendisine Kur'an indirilen zatın ittefakıyla vahyi Rabbani'nin mazharı, alem-i gayb ve alem ve melekutu seyd seyahat ve temaşa eden, Ervahı müşahede ve melaikeye refakat eden, şahsen ve nev'en ve cinsen, kainatın bütün kemalatının fiil listesi, Şecere-i en münevver meyvesi, hakkın sıracı, hakikatın burhanı, rahmetin timsali, muhabbetin misali, kainat tılsımının keşafı, saltanat rububiyetin dellalı, şahsiyet maneviyesinin jemzi urbiyetiyle, fatıra alemin bu kainatı onu nazar alarak hak ettiği anlaşılan, disturlarının ruhsatı ve kuvvetinin işaretiyle kainat lazımının nizamı oldu. Ve Halit-i Kainat tarafından vaaz edildiği zahir olan şeriatın sahibidir. Evet bu nizam-ı ahsen ve ecmeli cami olan bu dinin nazımı. Ancak bu nizam-ı eten ve ekmel olan bu kainatın nazımı olabilir. Yer ve gökler varoldukça oldukça salavatın en eftali ve selametin en eten mi? Biz Adem oğulları topluluğunun efendisi ve biz müminler topluluğunun imana hidayet edicisi olan Abdullah İbni Abdülmuttalip oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Bu doğru söyleyen ve doğrulanan bir şahidi, bütün şahitlerin başları üzerine bir nida edici ve beşer taifelerine bir muallim olarak bütün kuvvetiyle ve gayet-i ciddiyetiyle ve nihayet-i pusrukuyla ve kuvveti ikminanı ve kemal imanıyla asırların ve kıtaların gerisinden ulvi bir nida ile seslenip Allah'tan başka ibadete layık, hiçbir ilah bulunmadığına şahadet ederim, o birdir ve onun hiçbir şeydeki yoktur, diye ilan ediyor. Güneşler kuvvetinde on ikinci lem'a. Şu yirmi ikinci sözün on ikinci lem'ası öyle bir bahri ı ki, bütün yirmi iki söz ancak onun yirmi iki katresi, ve öyle bir menbaen vardır ki, şu yirmi iki söz, o güneşten ancak yirmi iki lem'asıdır. Evet, o yirmi iki adet sözlerin her birisi, semai Kur'an'da parlayan bir tek necmi ayetin bir lem'ası, ve Bahri Furkan'dan akan bir ayetin ırmağından tek bir katresi ve bir tenzi, azam-ı kitabullah'ta her biri bir sandıkçı-yı cevahir olan ayetlerin bir tek ayetinin bir tek incisidir. İşte 19. sözün 14. reşhasında bir nebze tarif edilen o Kelamullah ism azamdan, arş azamdan, rububiyetin tecelli azamından nüzul edip ezeli ebede rapt edecek. Her şey arşa bağlayacak bir müsat ve ulviyet içinde, bütün kuvvetiyle ve ayetinin bütün katiyetiyle mükezrenen La ilah İllahu der. Bütün kainatı işhad eder ve şehadet ettirir. Evet, La İlahe İllahu beraber mizanent alem. Evet, o Kur'an'a selim bir kalp gözüyle baksan göreceksin ki, cihat siktesi öyle parlıyor, öyle şeffaftır ki, hiçbir zulmet, hiçbir dalalet. Hiçbir şüphe ve raip, hiçbir hile içine girmeye ve daire ismetine dufule sürce bulamaz. Çünkü üstünde sikke yiyeceğiz, altında bürhan ve delil. Arkasında nokta istinadı mazı vahiy Rabbani. Önünde saadet-i darein. sağında aklı istintat edip tasdikini temin. Solunda vicdanı istişhat ederek teslimini tesbit. İçi bil bedahe, saati hidayet rahmaniyye. İstibil müşahede, halis envari imaniye. ''Meyveleri bi'aynel yakin kemalat insaniye ile müzeyyen asfiyya ve muhakkikin evliya ve sıddıkin olan o lisan-ı gaybın sinesine kulağını yapıştırıp dinlesen derinden derine gayet muniz ve mukmi nihayet ciddi ve ulvi ve bürhanla mücehez bir sadayı seman işleyeceksin ki öyle bir katiyetle la ilahe illahu der ve tekrar eder ki Hakka yakin derecesinde söylediğini aynel yakin gibi bir ilmi yakini sana ifade ve ifaza ediyor. Elhasım her birisi birer güneş olan Resulullah i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile Furkan-ı Ahkem ki biri alem şahadetin lisanı olarak bin mucizat içinde bütün enbiya ve asliyanın tahta tasdiklerinde İslamiyet ve risalet parmaklarıyla işaret ederek bütün kuvvetiyle gösterdiği bir hakikati diğeri alemi gaybın lisanı hükmünde 40 vücudlu ejaz içinde, kainatın bütün ayat tekviniyesinin tahtı taslaklarında hakkaniyet ve hidayet parmaklarıyla işaret edip, bütün ciddiyetle gösterdiği aynı hakikatı, o hakikat güneşinden daha bahir, gündüzden daha zahir olmaz mı? Ey dalalat alud, mütemerlik misancık, bu hitap Kur'anı kaldırmaya çalışanadır. Ateş böceğinden daha sönük kafa fenerinle nasıl şu güneşlere karşı gelebilirsin? Onlardan istina edebilirsin. Üflemekle onları söndürmeye çalışırsın. tu tuh senin o münkir aklına. Nasıl o iki lisanı ı gayb ve Ve bütün alemlerin Rabbi. Ve şu kainatın sahibi namına. Ve onun hesabına söyledikleri sözleri ve davaları inkar edebilirsin. Ey vicare Ve sinekten daha aciz, daha hakir. Sen necisin ki şu kainatın sahibi Zül celalini tekzibe yelteniyorsun? Hatime. Ey aklı hüsyav, kalbi kız arkadaş! Eğer şu 22. sözün başından buraya kadar fahmetmişsen, on ikilem ayı birden elinde tut. Binler elektrik kuvvetinde bir sıraca hakikat bularak, arş ağzından azamdan uzatılıp gelen ayet ı Kur'an'ı yapış. Burak-ı tevhidebin, semavat-ı hakaikte uğruce, arş-ı marifatullah'a çık. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Senden başka hak mabud olmadığına şahit edelim. Sen birsin ve senin hiçbir şerikim yoktur. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. hamd. ve ve la şeyin kadir. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O birdir. Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk onundur. Her türlü hamd ve övgü de ona aittir. Hayatı veren de, ölümü veren de odur. O kendisine mevkin hiçbir çeşidi, hiçbir zaman arız olmayan hayi i ezelidir. Her hayır onun elindedir. Onun kudreti her şeye yeter. Diyerek bütün mevcudat-ı kainatın başları üstünde ve mescidi kebir alemde bahtaniyeti ilan et. سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ Seni her türlü noksandan tensil ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak kese'n ilmi ve hikmeti, her şeyi kuşatan alimi hakimsin. Rabbana la tu aqizna ilmisi ma ab ahteena. Rabbana walla ta'hamil alayna kama hamletahu alla min qadlna. Rabbana walla tu ma la Anta kathirin. Ey Rabbimiz. Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Ey Rabbimiz bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de ağır vazifeler ve musibetler verme. Ey Rabbimiz bize güç yetiremeyeceğimiz şeyi yükleme. Günahlarımızı affet, bizi bağışla. Bize merhamet et. Bizim dostumuz ve yardımcımız sensin. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et. Rabbana, da tuziğ kulubana, ba'de izhadeytena, ve hblana min ladin k innaka ant albah. Rabbana, innaka jam'ul nasil yomul nari bfi, innallahu la yufli filmiyat. Ey Rabbimiz, bize doğruya eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa ettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki veren sensin. Du'a edip istediklerimizi bize bağışlayan sensin. Ey Rabbimiz. Geleceğinde şüphe olmayan asaf gününde insanları huzuruna toplayacak olanda muhakkak ki sensin. Hiç şüphe yok ki Allah vaadinden dönmez. Allahümme salli ve sellim ala men ersertahu rahmetellil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve rahamna ve raham ümmetehu bir rahmet ki erhamer rahimin Allahum alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata ve onun bütün an ve ashabına salat ve selam et. Bize ve onun ümmetine Rahmetinle merhamet et, ey Erhamurrahimin, amin. Ve ahir davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Onların duaları şu sözlerle sona erer. Ezelden edede, her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan